Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın Yahudileri istediği gibi parmağında oynattığının bir örneği de dinin kendilerine olan bir emri veya neyhinin meşakkatli olduğunu gördükleri zaman ondan kurtulmak için çeşitli hile ve oyunlar düzenlerler. Hatta kendilerine ağır gelir ve derler ki evet bu bize farz dedi fakat bizim izzet ve devletimizin ayakta olduğu bir zamanda işte bu cümleden olmak üzere aynı yerde oturmakta bulunan iki erkek kardeşten biri bir çocuk bırakmaksın vefat ettiği zaman onun hanımını yabancı bir erkeğe vermezler ölenin kardeşini bu kadınla ölenin hanımı ile evlenmeye mecbur ederler ve onun bu kadından olan ilk erkek çocuğunu ölen kardeşinin nesebine eklerler. Eğer ölenin kardeşi, kardeşinin hanımıyla evlenmek istemezse, onun yengesi o kasabanın şeyhlerine gider, onu şikayet ve ihbar eder ve der ki, ''Benim kocam öldü, bir çocuk bırakmadı, kayınpederimin oğlu şimdi benimle evlenmek istemiyor. İsrail oğullarında kardeşinin bir ismini ve nesebini ikame etmek istemiyor bunun üzerine oranın hakimi onu çağırtır ve bu kadın ile evlenmek istemediğini açıkça söylemesini teklif eder o da söyler bunun üzerine kadın ayakkabısını çıkarıp elini alır elinde tutarak onu yüzüne tükürür ve işte kardeşinin ismini ve evini devam ettirmek istemeyen bir adama böyle yapılır ve hep yapılsın kendisi yüzüne karşı ayakkabı çıkarılmış adam diye anılsın evladı ve nesli de yüzüne karşı ayakkabı çıkarılmış adamın oğulları diye anılsınlar diye bağırır o ve onun oğulları artık bu lakapla anılırlar işte bu onların Tevrat adına farz olduğunu iddia ettikleri şeylerdendir ve uyguladıkları bu adette kişiyi bir çocuk bırakmaksızın vefat etmiş bulunan kardeşinin hanımı ile evlenmeye zorlama vardır. Yani zorla icra ettirilen bir farz. Aslında kardeşlerim onunla nikahlanmak istese bile kızdığı için nikahlamak istememesi halinde veya kadının aynı durumda bulunması hallerinde yine bu adet ve farz telkin ve tasvip ettikleri bir hile ve yalancılıktan hakimin huzurunda icra ettirirler. Ölünün kardeşine de, hanımına da aynı yalanı söylettirirler. Ve hakimin huzurunda adamın yüzüne tüküttürürler. Belki bazen adamın istediği ve arzu ettiği de bu olur. Güya bununla zahidliğini artırmış bulunur. Onlar buna kendi dillerinde feyama vel calus meselesi derler. Onların hile ve oyunda ne kadar mahir ve tecrübeli olduklarına dair, Bundan önce de birçok bilgiler vermiştik. Kısaca söylemek gerekirse kardeşlerim, bir ümmeti gadabi olan bu topluluk gerçekten hilelerin, oyunların, şirretlik ve habasetin yuvasıdır. Nitekim onlar Ali selamın aslında ona ve onun ashabına karşı her çeşidini ve rengiyle icra edip göstermişlerdir tarihi kaynaklarda yazılıp anlatıldığı gibi onlar Ali Selatü vesselam efendimize ve onun asabına karşı hile ve tuzakların her çeşitini yaptılar. Fakat Rabbimiz Subhanahu ve Teala her defasında onların hile ve tuzaklarını defetti, Habibini ve onun asabını korudu. Kaç defa Ali Selatü vesselam efendimize öldürmek için tuzaklar kurdular fakat her defasında bütün tuzakları boşa çıktı. Bir defasında aleyhissalatü vesselam efendimiz Yahudilerden birinin evinin duvarına yaslanmış oturuyordu. Bir Yahudi evin üzerine çıkarak bir değirmen taşını oradan aleyhissalatü vesselamın üzerine bırakmak istedi. Fakat Rabbimiz subhanahu ve teala bu suikasttan Habibini haberdar eyledi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam derhal orayı terk edip Medine'ye döndü. Ve bu onlarla Yahudi Kurayzi oğulları ile savaşmasının ve onların oradan sürülmesinin sebebi olmuştur. Yine onlar kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizi tuzağa düşürmek maksadıyla gidip onun düşmanlarıyla gizlice anlaşlar ise de Rabbimiz subhanahu ve teala onu onlara karşı muzaffer kıldı ve onlar Mekke'ye gidip güçlükleriyle Ali Selatü vesselam aleyhine ittifak ettiler. Onun aleyhinde asker topladılar. Fakat sonunda muzaffer olan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam oldu. Onların reisleri Ka'b Ka bin El Eşref ise kendi kazdığı kuyuya düşüp geberdi gitti. Yine onlar ona zehir yedirerek öldürmek isteseler de Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulüne bildirdi de onu onların tuzağından kurtardı kardeşlerim. Yine onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sihir yaptılar. Bunun tesiriyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapmadığı bir işi yaptığını zannediyordu. Fakat Rabbimiz Panuhu ve Teala şifa ihsan buyurup kendisini bundan kurtarmıştır. Onların İslam'a karşı irtikap ettikleri hile ve tuzaklardan biri de Müslümanlara indirilmiş bulunan kitaba günün evvelinde inanın sonunda inkar edin belki bu suretle onlar da dönüp inkar ederler demeleridir. İşte onlar bu şekilde zehirli ve inkarcı telkinler yaparak Müslümanları Kur'an ve ve Vesselam hakkında şüpheye düşürmek istiyorlardı. Çünkü günün evvelinde kendileri de iman edince Müslümanlar sevinecek ve bir nevi takviye ve tatmin bulacaklar. Günün sonunda inkar edince de bu Müslümanlara sarsıntı verecek, onları şüpheye düşürecek İslam'dan caydıracaklardı. Bu onların tuzaklarının en büyüklerinden biriydi kardeşlerim. Şu veya bu şekilde hile ve tuzakları kurmaya İslam aleyhinde çalışmaya aralıksız devam ettiler. Ne zaman Rabbimiz subhanahu ve teala, ve vesselamın eliyle, onların kötülük yuvalarını dağıttı, onları parça parça eledi, işte ondan sonradır ki, müslümanlar onların bu tuzaklarından salim kalabildiler, kurtuldular. İşleri hile ve kötülük dolu olduğu için, bir taraftan aleyhissalatü ve ile anlaşma yapıyor, diğer taraftan onun düşmanlarıyla ittifaklar kurup anlaşmaları bozuyorlardı. Bunların bu derece hile ve kötülük dolu olmalarına gelince bunlar izzet ve devletlerini kaybedince tekrar o izzet ve devletlerini kazanabilmeleri için bütün dikkat ve dehalarını hile ve tuzaklara verdiler. Güç ve kuvvet ile saltanat sürmekten mahrum kalınca hiyanet ve tuzaklar tertibiyle gizli bir saltanat sürmek istediler. Zaten her aciz insan veya topluluk da öyle yapar. Güç ve kudret ile saltanat süremeyince işi hile ve tuzağa, yalan ve iftiraya döker. Bu surekten bir takım tertip ve tedbirlerden peşinde koşar. Sonunda iflas bayrağını çeker, hile ve tuzaklarının Hıyanet ve yalanlarının cezasını bulur evet Yahudilerin şeytanın tuzağına düşmüş olmalarının bir örneği de kardeşlerim kendilerini insanlığın fazilet örneği saymaları başkalarını ise son derece hakir görmeleridir bunun bir ifadesi olarak derler ki biz üzüm bağının nefis ve nadide salkımlarıyız Bizde olmayanlar ise o bağın etrafındaki duvarların üzerine konulmuş dikenlerdir derler. Bunun aslı ise onların cehalet ve kötülük ehli oluşudur. Çünkü bir bağın meyvesi ne kadar önemli ise o bağın duvarları ve duvarların üzerindeki dikenler de o kadar lüzumludur. Bağın etrafına duvar yapanlar ve bu duvarların üzerine dikenleri koyanlar bütün bu tedbirleri o bağı koruma ve bağın meyvesini elde etmek için yapmaktadır. Elde ettikleri bağın meyvesiyle başkalarına da faydalı olmaktadır. Fakat Yahudilerde böyle başkalarına faydalı olmak diye bir şey görülmemektedir. Tam tersine zarar, hile ve hiyanetler vardır.